Geçen hafta, geçen hafta birinci hadise değindiğimiz gibi e, Bu hadiste Biliyorsunuz Ömer radiyallahu ta'ala'nın rivayet ettiği bir hadisir. Onun meclisinde olan daha başka şahıslar olduğu gibi Ancak e, Ömer radıyallahu ta'ala rivayet ettiği için Genelde ona isnat edildi Dolayısıyla daha başka rivayetlere Daha başka şahıslara da isnat ediliyor Ve burada diyor ki ve Selam, yani hadisi rivayet ederken diyor ki Biz o an için ki böyle bir meclisteyken, ashab otururken ve biliyorsunuz Allah ve Vesselam birçok zamanlarda, günlerde veyahut da günler içerisinde bazı saatler ashabıyla oturup özellikle dini konuşuyorlardı. Ve özellikle ilk dönemlerde yani Medine döneminde biliyorsunuz Mekke döneminde genelde hep akide üzerinde diyorlar. Denilah yani ilaha illallah üzerinde. Diğer, diğer hükümler inmemişti, Medine deyindi. Ve özellikle bu konuda çok susuz olan insanlar, ey çok istekli olanın davet davetçi pozisyonda olabilecek olan şahıslar, Ali Sakrül Selamle devamlı ne yapıyorlardı? Onun meclislerinden hiç kaybolmuyorlardı. Özellikle Umara diye ondan sonra di bir, ço bir çok bunun gibi birçok kişi ve böyle bir mecliste otururken Allah Celle Celaluhu emri üzerinde Cebrail Aleyhissalatu Vesselam'ı gönderiyor. Ali Sattu Vesseleme, Vesselam'ın böyle bir mecliste olduğunu Allah Celle Celalühü müsbakan bildiği için ve oradaki şahısları İslam'ı öğretmesi için Ali Sattu Allah Celle Celalühü Cebrail Aleyhissalatu Vesselam'ı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve oraya ne yapıyor meclisine gönderiyor. Ve bu hadis-i diyor ki biz diyor o an için mecliste otururken diyor, bir baktık ki diyor bir kişi geldi diyor. İftala aleyne raculun şedid bayad esiyad. Bir baktık ki hemen yanımıza bir şahıs girdi. Bilinmeyen bir erkek. Tamam mı? Ve elbisesi bembeyaz. Tamam mı? Şedidu sevad şar. Saçları simsiyah. Ve biliyorsunuz demek ki burada... Simsiyah olunca gencecik bir vaziyette indi Cibri aleyhissalatü vesselam. Tamam mı? La yura aleyhi etheru sefer. Ve genelde biliyorsunuz bir kişi Aleyküm selamü berekten bir kişi sefere çıkmak istediği zaman ve özellikle o zaman için şu anda sefere çıkan ile geçmişte sefere çıkan şahıslar arasında fark var. Geçmişte genelde Yayan veya yahutta atlar veya yahutta develer üzerine sefere çıkılıyordu. Şu anda bu zamanımızda uçakla veya otta arabayla <gülüyor> Tab ki o zaman o zaman içinde sefere çıkacak kişiyle bu zaman içerisinde sefere çıkacak kişi arasında fark var. Ve o zaman o zamanlarda kişi sefere çıktığı zaman. Güneşin sıcaklığından beyaz tenli ise kırmızılaşıyor, siyahlaşıyor özellikle vücut yağlı ise biliyorsunuz. Bazı insanlar yağları, e, vücutları yağlı olur. Güneş vurduğu zaman bakıyorsunuz ki hemen kırmızılaşıyor, ondan sonra siyahlaşıyor. Ondan sonra biliyorsunuz, e, rüzgarların savrulması, ondan sonra güneşin vurması, susuzluk, e, yorgunluk derken evet. aleyküm selam ve berekatüm. Yani seferin eseri üzerinde olduğu besbellidir. O zaman için böyle sefere çıkacak olan şahıslar için gerçekten seferden geldiği yani besbelli. Niçin? Saçları darmadağınık, tozlardan ve özellikle bu memleketlerde sahra olduğu için rüzgar kalktığı zaman toz toprak oluyor, saçlar darmadağınık, kirli oluyor, topraklı oluyor. Elbise o şekilde ve özellikle seferi uzun ise, mesela diyelim ki Medine-Mekke arası, Oraya yetişinceye kadar o elbiseyle kaç gün sürer? Elbisi elbisesi kirlenir. Ayakkabısı, çorabı eğer varsa falan filan derken yani ese, seferin eserinden dolayı o kişi yani yorgun olduğu, ondan sonra saçı saçı kirli olduğu veya tadarma dağınık olduğu elbise, her şeyinden her halinden ne yapılıyor? Bu kişinin seferden geldiği belli oluyor. Ama Cibril Aleyhisselam o meclise girerken hem kimse onu tanımıyor. Yani o, o köyden değil veya yahutta o Medine'den değil. Hiç kimse onu tanımıyor. Eğer o Medine'den, o Medine halkından olmuş olsaydı mutlaka aralarından bir kişi onu tanıyacaktı. Öyle değil mi? Bu bir. İkincisi yani elbisesi bembeyaz. Bir leke bile kir veyahut da herhangi bir şey yok. Yani şu anda mesela bu zamanımızda diyelim ki elbiselerimizi mesela e, ütülediğimiz şekilde bir kişi elbisesinde yatıp ile yatmayıp ütülü olan kişi arasında fark görürsünüz değil mi? Üçüncüsü saçı simsiyah anlaşılıyor ki gencecik bir kişiydi yani. Yaşlı birisi değil. Çocuk bir kişi de değil. Tamam mı? Yani tam e, gençliğinin ortasını yaşayan bir kişi. Tamam mı? <Gülüyor> fasned rukbeteyi ila rukbeteyi Ali satt vesselam'ın huzuruna yani meclise girerken Allah Resulü sallallahu bulunduğu yerde Ali satt vesselam'ın önüne gelerek çöktü ve Cibrin aleyhisselam dizlerini Ali satt vesselam'ın dizlerine vurdu. Ve alimler şerhte geleceği gibi göreceksiniz. Yani satt vesselam. Bu hadis şerhinden alimler anlatıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam diz üzerinde yani namaz çöküşünde olduğunu söylüyor. Tamam mı? Ve bazı alimler diyorlar ki Allah'ın izniyesi ve selam yani bu şekilde. Bu şekilde. Her ikisinde de caiz olabilir. Çünkü bir kişi gelsin şöyle bir zahmet tam aynı benim gibi ya bizlerin zerrı Benim bu. Aynen bu şekilde. Bu birinci rivayet. İkinci rivayet ise yani şerhlere göre Tam bu şekilde. Aynen bu şekilde dizlerini birbirlerinin dizlerine vuruyor. Ve burada bazı alimler diyorlar ki, "Vada yedeh eş ala fakhizaythi." Bazı şahslar diyor ki Cebrail Aleyhisselam Allah Resulü Sallallahu Aleyhi dizleri üzerine koyduğunu söylüyorlar. Bazı alimler de diyorlar ki Cebrail Aleyhisselam ellerini kendi kendi dizleri üzerine koyduğunu söylüyor. Aynen namaz şekli gibi. Tamam mı? Her alimler İmam Navi Rahimahullah ve İbn-i Recep Al-Hanbali Rahimahullah bu hadisi şerî ederken ve İbn-i Üthamin İbn-i Barrak, İmam Elbani yani Sıddîk Hasan Khan, ondan sonra al sanani hepsi diyorlar ki Cibril aleyhissalatü vesselam ellerini kendi dizleri üzerine koyduğunu söylüyorlar. Bunun dışında daha başka alimler diyorlar ki Cibril aleyhissü ellerini Allah aleyhissü vesselam'ın dizleri üzerine koyduğunu söylüyorlar. Tamam mı? Ama Allahu Alem yani en doğru iştihad bu konuda en doğru iştihad Cibril'in ellerini kendi dizleri üzerine koyduğudur. Allahu Alem. Ve burada yine alimler diyorlar ki bundan anlaşılıyor ki öğretmen, öğrenci, öğretmenin huzuruna girdiği zaman gittiği zaman ve oturduğu zaman gayet edebli, gayet edebli, terbiyeli ve saygılı bir şekilde oturması gerektiğini söylüyorlar. Ve <gülüyor> geçmişte geçmişte genelde beni e, ilim talebesinin şeyine baktığınız zaman kitaplarına baktığınız zaman genelde geçmişte ilim talebeleri talebeler hep e, ustaların ve ota şeyhlerinin önlerinde bu şekilde otururlarmış. Bu zamanımıza bakıyoruz özellikle bu memlekette genelde medrese bizim Türkiye'de medrese öğrencileri hakikaten aynen gösterdiğimiz gibi oturuyorlar. Hiçbir öğrenci hocasının karşısında karşısında murabba veya bu şekilde oturamaz. Çok edepsizlik, terbiyesizlik, saygısızlık oluyor. Ve ben bu medreselerden yetiştiğim için bunu çok iyi bilirim. Yani öğrenci medrese hocasının önünde oturduğu zaman aynen namazda oturuyormuş gibi oturuyor. Ve bunu Pakistan'da, Afganistan'da ve o yerlerde yine o şekilde Kur'an öğrencileri genelde öğretmenlerin önünde aynen diz çökerek oturuyorlar. Hakikaten bu çok önemli. Ve alimler özellikle bin Üthemin Rahim diyor ki, kişi bu şekilde oturduğu zaman diyor, öğretmenin söyleyeceği her şeye diyor, dikkat ediyor. Ama diyor, işte efendim şöyle otursa veya da böyle otursa veya da şöyle oturduğu zaman diyor, genelde dikkat çekiliyor, bu bir. İkincisi, ikincisi meclisin önünde yani birisi öğrenciler biliyorsunuz çok sık, sıklı bir şekilde ve geçmişte yani binlerce mesela İmam Malik'in meclislerinde binlerce kişi oturuyormuş Medine'de ve biz burada görüyoruz burada maalesef değil bu memlekette öğrenciler çok nadiren yani bu tür riayet ettiğini gör görmüyoruz yani pek fazla riayet etmiyorlar bir bakıyorsun ki bazıları ayaklarını uzatıyor. Bazıları bu şekilde oturuyor, bazıları bu şekilde oturuyor, bazıları şöyle oturuyor. Genelde, burada o şekilde yani öğrencilerde, مَالْاَسْفِ değil. E, biz, bizim yani gördüğümüz şekilde öğrencilerde o e, öğrencinin öğretmenlerine karşı o adabı görmüyoruz. Ve ilim bu konuda ilim kitaplarına müracaat ettiğiniz zaman ilimle ilgili kitap yazan her alim <gülüyor> bu konuda mesela bu meselere değiniyor. Ve ondan sonra diyor ki fe'asna darukbetehi ila rukbeteihi ve vadaa kaffehi ala fakhidihi ve qala Ve burada niçin Halbuki Cibril Aleyhisselam Allahu Tealaüsselam'ın resul olduğunu biliyor. Ve Allah tarafından kendisine gönderiliyor. Tamam mı? Ama burada Cibril Aleyhisselam kendisinin bir Arabi olduğu şey vaziyetine koymuş. Yani hani Arabiler genelde biraz şiddetlidir yani, onlarda şidde var, birbirine bir, Şu anda burada görüyorsunuz, küçücük bir çocuk belki 80 yaşındaki bir şahsa ismiyle çağırır. Değil mi? Bizim örf ve adetlerimizde mesela öyle bir şey yoktur. Mutlaka küçük büyüye, ya, ağabeyye, ya, amcaya, dayı, tamam mı? Ee, kelimesiyle çağır Oranın adetleri genelde o şekilde olduğu için Cibri aleyhisselatü vesselam o şekilde davrandı. Birbirlerini isimleriyle çağırdıkları için Burada Cibril ve vesseleme ya Muhammed diye hitap ediyor. Demedi ya Resulullah. Tamam mı? Çünkü meçhul bir kişi olarak geliyor. Bilinir bir kişi olarak gelmiyor Aleyhissatü vesselam. Kendisi ilk etapta İsotüsemut Aleyhissatü vesselam, vesselam Cibrili tanımıyor. Cibril ayrıldıktan sonra Cibril'in onu biliyor. Ondan sonra Allah Celle Celalü ona haber veriyor. Ve diyor ki ya ya Muhammed أخبرني anil İslam. Ve dikkat ediyorsanız, başka bir rivayette imanı öne almışlar. İslam'ı, o da Recep el-Hembeli'nin 40, 40 hadisinde veyahut da 50 hadisinde, o oh, 50 hadis diye yazıyor. Yani İmam Nevei'nin yazmış olduğu 40 hadisin üzerinde 10 tane hadis veyahut da 8 tane hadis, çünkü 40 Nevei'ye de 42 tane hadis var. Ama çoğunluk, çoğunluk ismi olduğu için çoğunluk ismini verdi, 40 hadis. Ebu Recep el Hanbeli rahimehullah üstüne de 8 tane koyuyor. 50 tane hadis oluyor. Ve orada mesela diyor ki ilk önce bir rivayette Akhberni anil iman burada bizim önümüzde onlar rivayette de ve genelde bu küçük gördüğünüz kitaplarda da genelde birincisi İslam'ı soruyor. Akhberni anil İslam. Fakala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey İslam'ı bana İslam'ı bana öğretir misin veya da İslam'dan İslam'ın ne olduğunu bana haber verir misin?" Burada Allah Resulü'msesem diyor ki: "El İslamu en teşheden la ilahe illallah ve enne Muhammedan rasulullah." 3. hadiste biliyorsunuz 3. hadiste diyor ki: "En teşheden la ilahe illallah ve enne Muhammedan abduhu ve Gelecek 3. hadiste önümüzde 3. hadiste o şekilde geçiyor. Burada dikkat ediyorsanız abduhu ve rasuluhu yok. Tamam mı? Diyor ki: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول O zaman bir rivayette böyle bir rivayette böyle. Tahiyette biz ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illa Allah, eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu daima. Bu hadis-i Sidikati diyorsunuz Muhammedan abduhu diyor. ve Ama ikinci hadiste abduhu ve diye geçiyor. Ve burada birincisi ente şehde en la ilahe Şehadetel la ilahe illallah İslam şeriatının birinci rüknü sayılır. Ve Muhammed Resulullah ve Muhammedun Resulullah kelimesi de la ilahe illallah sözüyle yapılmıştır, atfedilmiştir. <gülüyor> ve bir kişi sadece kelime-i şehadeti getirip lafzan lafzan yani dili ile İslam'ını ilan etmek isteyen bir kişi Şehdü en la ilahe illallah deyip ve en Muhammedur Resulullah dediği zaman o kişi İslam ümmeti yanında İslam'a girmiş sayılmıyor. Niçin? Çünkü bütün semavi dinlere mensup olan kişiler ne yapıyorlar? Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın Rabb olduğunu ne yapıyorlar? Şehadet ediyorlar. Hatta müşrikler bile Allah Celle Celal'in Rabb olduğunu şehadet ediyorlar. Ancak ilah olduğunu kabul etmediler. Tamam mı? Yalnız diğer dinler yine o şekilde, Aa, sonradan tabi ne yaptılar, Yahudiler ile Hristiyanlar şirk koştular, o ayrı bir mesele. وَاَنَّ Muhammed الرَّسُولُ اللّٰهِ Ondan sonra Muhammed'in de Allah Celle Celaluhu'nun elçisi ve Resulü olduğuna dair ne yaparsın? Şehadet edersin. Ey bu kelimeyi, bu iki kelimeyi şehadet getirdiğin zaman bu kelime ile yani اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَا اِلَّا وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدِهُ وَرَسُولُهُ وَيَوْتَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ demesiyle zahiren İslam'a girmiş sayılır. Çünkü geleceği gibi bu hadis ile İslam'ın zahir amelleri oluşturduğunu veya da gösterdiğini gösteriyor. Aleyküm, sınah ve Tamam mı? İmanın da genelde batınidir. Yani İslam zahiridir. iman da batınidir. Yani hadiste görüyorsunuz. <gülüyor> tamam mı? وَتُقِيمَ السَّلَهُ Tabii ki demek ki bu anlaşılıyor ki kelime-i getirdikten sonra mutlaka bu İslam'a girildikten sonra bazı görevler var. Ve bu görevlerin başında nedir? İmanın rükünleri. Ondan sonra İslam'ın rükünleridir. Ey kelime-i sonra mutlaka namaz kılınması gerekiyor. Onun için namazı kılan bir kişi ile kılmayan kişi arasında olan fark Küfür müdür? ameli küfür müdür yoksa yoksa itikadi küfür müdür? Zamanla değineceğiz. Burada ihtilaf oldu. Ve ihtilafı hepiniz biliyorsunuz meşhurdur. Ve ötîz zekât. Ondan sonra zekatı tabii ki zekatın nisabı var. Ve en sahih görüşe göre 86 gram bazı alimler 85 olarak değerlendiriyorlar. Yani bir mal diyelim ki 85 gram ve 86 gram bir kişinin yanındayken ve üzerinde hevul geçerse ey birinci günde mesela birinci ayın birinci ayının birinci günü ile on ikinci ayının otuzuncu güne kadar bu miktar altın yanında bulunursa nisabı bulduğu için o zaman ne yapması gerekiyor? Bu meblağın veyahut da bu altının zekatını vermesi gerekiyor. Tamam mı? Vermesi gerekiyor olduğu gibi bu zekatı vermesi gerekirken kime vermesi gerekiyor? Fakirlere, miskinlere vermesi gerekiyor. <gülüyor> Ey fakir olmayan bir kişiye zekat vermek o zekat o kişinin borcundan düşmüyor. Verdiyse sadaka olarak sayılabilir. Na, na, nafile sadaka veya da hediye sayılabilir ama farz yerine bulmuş olmuyor. Ve hakikaten bazı insanlar zekatlarını dağıtırken bu mesele dikkat etmiyorlar. Halbuki zekat dağıtması konusunda çok dikkatli bir şekilde dağıtmak lazım ve dikkatli olmak lazım. Niçin? Zekatın için veriyor. Zekatın üzerinde farz olduğunu inandığı için o zekat borcundan düşmesi için, tamam mı? Üzerinden düşmesi için veriyor. Ha, o zaman verirken bu kimler zekatı hak ediyor, kimler hak etmiyor? Burada mutlaka dikkatli bir şekilde Araştırması lazım. Eğer bir kişi zekatı hak etmiyorsa, o zekatı o kişiye vermek caiz değildir. Zekat olarak caiz değildir. Ama sadaka veya hediye olarak o ayrı bir mesele. Ve biliyorsunuz zekat ilk önce en yakın akrabalara verilmesi gerekiyor. Burada en yakın akrabalar derken anne bababa baba bunun dışındadır. Çünkü oğlan anne ve babasının nefakasından sorumludur. Dolayısıyla annesine babasına vereceği zekat zekat sayılmıyor. Ancak kardeşine, eğer Kander kardeşi o işte, onda ortak değilse, kız kardeşi ondan sonra, mesela e, teyzesi, halası ve bu şekilde sırayla en yakın olan kişiler zekatı olan bir kişi ilk önce en yakın akrabalarına. Tamam mı? Yakın akrabalarından sonra tabii, ondan sonra komşuları geliyor. Tamam mı? Ondan sonra ona en yakın olan yerlerde mahallesinde veyahut da köyünde neyse, tamam mı? Veyahut da mesela şehrinde ondan sonra daha başka şehre diyelim ki bu şehirde zekatı verdikten sonra hala zekatı var o zaman ondan sonra olan kalan şeyler diğer şehirlere veyahut da diğer köylere veyahut da diğer şahıslara veyahut da diğer mahallelere ne yapar? Dağıtır. Ve zekata iman etmek biliyorsunuz. E, Kelime-i getirdikten sonra Namaza ve zekata iman etmek farz-ı Her Müslüman bir kişiye farz-ı İnandıktan sonra nisab onun yanında oluşursa onun zekatını da o zekatı da e, gereği gibi fakirlere ve miskinlere dağıtmak lazım. Vattasuma ramadan. Ondan sonra üçüncü rükün, dördüncü rükün nedir? Ramazan orucunu tutmak. Göreceksiniz üçüncü hadiste, üçüncü hadiste ilk önce haccı zikrediyor sonra Rama, Ramazan'ı zikrediyor. Bu hadiste ise buradaki rivayette ise birincisi Ramazan ondan sonra hac. Burada, bu önce burada da önce olduğu yalnız alimler diyorlar ki en doğrusu el cem'i beynun nusus yaparken ey, bu konuyla ilgili bütün hadisleri toparlarken ve bir neticeye varırken diyor doğrusu Ramazan'ı haçtan önce görmek lazım. En doğrusu budur. Ama her iki rivayette sahihtir. Ve İmam İmam Buhari rahimeullah ikinci rivayeti muallak olarak zikrediyor. Tamam mı? Dolayısıyla burada ve tasum ve tahcu'l-beyt ikinci hadiste ve tahcu'l-beyt sonra geliyor ve Burada ve tasum ramazan, ay Ramazan orucunu da tutmak. İman ettiği gibi Ramazan orucuna iman ettiği gibi eğer o kişi o kişi mesela erkek ise erkek ise biliyorsunuz erkekler kadınlar arasında fark var. Erkek ise ve o erkek bali olduysa Ramazan orucu o ayda ona farzdır. Ancak seferdeyken asıl itibariyle farz olmasına rağmen sefere çıktığı için muakkaten o an için o gün için or, orucu tutmak ona ruhsat verildiği için, o an için tutmasında, bir tutmamasında bir beis yoktur. Yani sefere çıktığın zaman orucunu bozar, tamam mı? Ramazan bittikten sonra birinci gün biliyorsunuz Ramazan bayramının Ramazan bayramının günü bir gündür. Atha bayramının günleri ise dört gündür. Her ne kadar resmi yerlerde yani devletlerin şeylerine kanunlarına göre Ramazan orucunun iznini 3 gün yapıyorlarsa da veya 4 gün oradan yapılan 4 gün bayramdan sayılmıyor. 1. gün bayramdan sayılıyor. 2. 3. 4. gün bayramdan sayılmıyor. Mesela burada genelde Ramazan bayramında 4-5 gün yapıyorlar. Atlayı 4-5 gün Türkiye'de 2 gün, 3 gün, 4 gün şeye göre mesela. İslam şeriatına göre <gülüyor> sadece Ramazan bayramı 1 gündür. ve Dolayısıyla o şahıs bu Ramazana inanç itibariyle İslam'ın rükünü olduğunu iman etleme etmekle beraber mutlaka hasta değilse, gücü yerindeyse, akil baliğ ise ve mukim ise, ey seferi değilse o zaman o kişi mutlaka orucu tutması gerekiyor. Kadın ise kadın biliyorsunuz baliğ olduktan sonra ve biz geçen anlatmıştık. Bazen kız çocukları manzar etibariyle çok küçük gözükür ama erken vaziyette hayız gördüğü için akır. O, kad, o kız artık şey vaziyetini alıyor. akıl balık oluyor ve aynen büyük bir kadın gibi orucunu yapması gerekiyor, tutması gerekiyor, namazı kılması gerekiyor ve bu şekilde. Ancak bazı kız çocukları Anlatın, geçen değinmiştik. Ee, bu tür şeyleri gördükleri zaman ya bilmediklerinden veya utandıklarından dolayı hayızlı olduğu halde ne yapıyor? Namazını kılıyor. Ya bu çok tehlikeli bir meseledir. Onun için her anne baba kız çocuklarına kız çocuklarına bu tür şeyleri öğretmesi gerekiyor. Ayıp değildir yani. Bir kadın hayız gördüğü zaman biliyorsunuz o zaman oruç tutması ona haramdır. Oruç tutması ona haramdır. Hayızlı veyahut da nifaz olduğu zamanlarda kadın oruç tutması ona haramdır. Oruç bittikten sonra, ay Ramazan orucu bittikten sonra, kaç gün Ramazan'da yediyse o günleri ne yapacak? Kaza edecek. Bu kaza peş peşe kaza etmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu? Alimler aralarında ihtilaf etmişler ve en doğrusu en sahih görüşe göre peş peşe tutmasına gerek yok. Çünkü Ümmene Aişe radıyallahu ta'ala rivayet ettiği hadiste yani <gülüyor> e, Ramazan onun borcu varken ta şevala kadar bırakıyordu ondan sonra tutuyordu. Demek ki marhaleler arasında bir kadının Ramazan borcu yani varsa o zaman Pazartesi e, peşinbe günleri tutabilir veyahut da bu hafta bir gün tutar. Gelecek hafta ayrı bir gün veyahut da her ayda bir sefer tutar. Önemli olan gelecek Ramazan'ı geçirmeksizin o Ramazan'ı, o Ramazan'da geçirdiği günleri ne yapması? iade etmesi. Ve namazı iade etmesi gerekmiyor. Bu, e, Ramazan borcunu iade etmesi, ay kaza etmesi farzdır. Ancak geçirmiş olduğu namazları iade etmesi, ay kaza etmesi farz değildir. Ancak hariciler, haricilerin inancına göre bir hayızlı bir kadın her ne kadar her ne kadar hayızlı olduysa da hayız bittikten sonra mutlaka namazını kaza etmesi gerekiyor. Ve bu ehli Sünnet ve Cemaatinin inancına ve akidesine göre kesinlikle makbul değildir. Çünkü hadislerde ileride göreceğiz inşallah önümüze gelecek yani hadislere göre geçmişte Allah'ın esas fetih döneminde yaşayan kadınlar, tabi'in döneminde ve hatta ve tarih boyunca tamam mı ehli sünnet cemaatın hakimiyeti sürdüğü müddetçe Müslüman kadınlar e, hayız e, döneminde geçirdikleri namazı kaza etmiyorlardı. Ancak Ramazan'ı kaza ediyorlardı. Kadın aynen erkek gibi seferde olduğu zaman yine o Ramazan Ramazanlı Ramazan günde geçirdiği şeyi ne yapabilir? Yiyebilir. Sefer bittikten sonra şeyden sonra bayramdan sonra iadeydi. Wa tahajj al-beyt in istata'te ileyhi sabila. Burada wa tahajj in istata' ileyhi sabila hadisesinde alimler maalesef şiddetli bayağı ihtilafa düşmüşler bu inistita'ata ileh sebebi meselesinde Ondan sonra hac mesela hangisi en faziletli hac hangisidir Yine alimler ihtilafa düşmüşler mesela Ebu Hanife rahime Allah mesebesine göre biliyorsunuz yani en en efdalı nedir Efendim Kuran Kur hacdir Tamam mı? doğrusu en faziletli hac temettu hacidir. Tamam mı? yani temettü' temettü' ne idi nasıl idi ilk önce ömre yapılıyor yapıyor yani ömreye niyet ediyor kalbinden niyet ettikten sonra diliyle o şiri ilan etmesi için diyor ki ile Beyk Allah Ondan sonra ömresini yaptıktan sonra ömresini yaptıktan sonra saçını en efladı halk etmemesi ömrede halk yapmaması taksir etmesidir o bu taksir konusunda yine maalesef şiddet. Birçok insanlar geç çiçek mezheplerde vardır, mesela İmam-ı Şafii'nin mezhebine göre bir kıl bile kesersen yani bu şekilde senden sakıt olmuş olur. Veyahut otta birkaç yerden kesersen sakıt olmuş olur. Ve bunu çok görüyoruz. Maalesef işte değil. Ee, biraz buradan, biraz şuradan, biraz buradan, biraz buradan böyle şey yapıyorlar, bazıları efendim işte bir kısmını yani mesela bir buradan yapıyor çünkü onun inancına göre birçok ömre yapa, yapacak haçtan sonra haçtan sonra mesela şuraya bir makina vuruyor bırakıyor böyle ondan sonra tekrar gidiyor tenimem ve doğrusu biliyorsunuz hacca gelenler e, tekrar ikinci bir ömre yapabilmesi için mutlaka esas mikata gitmesi gerekiyor tenimden e, yapması caiz değildir ama maalesef işit yapıyorlar tenim Mekke'de olan insanlar içindir veyahutta özürlü olan kadınlar için Ayşe olduğu gibi Özürlü olduğu için o an için ondan sonra ona Allah Resulü Sellem ona izin verdi Burada gidiyorlar mesela Dünyanın çeşitli yerlerinden gelerek adam belki bir anda 20 tane ömre yapıyor Peki 20 tane ömre yapabilmesi için Bir yani saç nasıl olması gerekiyor asıl şeye göre Taksir bütün her tarafı tamim etmesi gerekiyor. İster makineyle, ister makasla. Bu çok önemlidir. Makasla yapacaksa her taraftan kesmesi gerekiyor. Makineyle yapacaksa yine o şekilde. Makinanın tabi altıncısı var, altıncı, altıncı rakam var, beşinci var, dördüncü var, mesela birinci var, sıfır var. Tamam mı? Bu hepsi taksir bölümüne giriyor. Makineyle, makas olan cinsi olan taksir hepsi taksir bölümüne giriyor ancak ustura veya yahut vurulduğu zaman işte o zaman helal. Ali sattu sallam saçını saçını ustura ile kesen kişilere üç defa dua etti. Taksil e, taksir yapan kişilere de bir sefer dua etti. Ve biliyorsunuz Ali sattu duası Allah katında makbuldur. O zaman Allah reseulü sallam'ın bu duasına nail olmak için he, kişi inanarak en doğrusunu ve en afdelisini yapmaktır. Ha o zaman hac yapacak olan bir kişiyi burada ile kesmesi sünnet değildir. Taksir yapması sünnettir. Çünkü haçta ne yapması gerekiyor? Haçta saçlarının tam ustrayla kesmesi gerekiyor. Peki eğer taksir yapacaksa o zaman makasla yapacaksa hepsinden alacak. Haçta yapmak istediği zaman o zaman onun bir aşağısı. Mesela diyelim ki beş numara vurduysa ömrede haçta ne yapacak? Mesela dördüncü veyahut da üçüncü numara, numarayla vurması gerekiyor. ikinci bir taksir olması için. Tamam mı? Eğer e, ustrayla yapacaksa mesele yoktur. Ustrayla biliyorsunuz. Tamamen kesiliyor. <gülüyor> Tabii. Bu bir. hacın tafsilatına ondan sonra ömrenin tafsilatına girmeye gerek yok. Tahmin ediyorum. Hepiniz biliyorsunuz. Yani mesela Hac ve yata, ömreye gelecek olan bir kişi ilk önce mikata gelmesi gerekiyor. Mikata geldiği zaman ilk önce kısa bir değinelim. Mikata geldiği zaman geldiği zaman ne yapıyor? İlk önce gidiyor. Yıkanmak sünnettir tabi vacip değildir. Yani ömre ve hacca olacak olan kişiyi yıkanması sünnettir vacip değildir. Sünnettir vacip değildir. Yani havalar çok aşırı soğuk ise yıkanmazsa bir sakıncası yoktur. Abdestini alır, alır yeter. Abdestini alıp veya taban yaptıktan sonra ihramını girdiği, giydiği zaman ihramı giymek niyet etmek değildir. Ve birçok kişi maalesef şiddet burada hataya düşüyorlar. Adam ihramını giydikten sonra kendisinin ihrama girdiğini sayın, sanıyor, sanıyor. yok. Yani o bezleri giymek tamam mı? Ee, izarı ve ridayı giymek, izarı ve ridayı giymek nedir? İzarı verida giymek niyet etmek değildir. Banyodan veya o tu abdestten sonra izarı verida izar göbekten yani şey ne diyorlar ona? Göbek mi deniliyor Türkçesi? Şu ortadaki aşağı kısmına izar. E, he, aşağı kısmına izar. Aferin. Yalnız aşağı kısmı izar olduktan derken şu şey var ya göbek dediğimiz surra biz Arapça surra diyoruz. Göbek baba. Göbek efendim. Göbek bağı. göbek bağı. Şu göbek bağının yani izar göbek bağının üstünde olması gerekiyor. Göbek bağının altında var. bunu ömrede çok görüyor. Haçta görüyoruz. Adam göbeği bu, bari, bu bari, hatta, bari, hatta, bari, hatta bari, göbeği olmayanlar bari, bile bari, düşüyor bari, düşüyor bari, ama. hatta göbeği göbeği olmayanlar bile cahiller genelde yani biliyorsunuz genelde İslam ümmeti hacca gelirken hac bilgisinden yoksun bir şekilde geliyor. Kendi mezheplerine göre bile kültürlü gelmiyorlar, bilgili gelmiyorlar. Birçok kişi, illaman rahimallah, bu konuda şey değil, çok cahil geliyorlar. Hiçbir şey bildiği yok. Adam, affedersiniz, yani e, öyle bir hac yapıyor ki, insanları itiyor, insanlara bağırıyor, insanlara çağırıyor, vuruyorlar. Haksızlık yapıyorlar, hırsızlık yapıyorlar, neler neler yapıyorlar, yani birçok şey yapıyorlar, Allah korusun. El mühim, biz önemli şeylere değineceğiz. Yani şu göbek bağ dediğimiz mutlaka nazar göbek bağının üstünde olması gerekiyor. Yoksa avret dışarı çıktığı zaman o zaman o avreti başka bir erkek tarafından görüldüğü zaman o zaman ne yapmış oluyor? O gören kişiye kişiye günahkar olduğuna sebep oluyor. Ondan sonra ikinci aynı zamanda kendisi de günaha girmiş oluyor. Hem o adam günaha gir, hem bir ona bakan kişinin günahkar olmasına sebep oluyor. Hem kendisi açık bıraktığından dolayı günahkar olmuş oluyor. Bu bir. İkincisi <gülüyor> ihrama girdikten sonra eğer farz namazları vakitleri esnasında ise o zaman farz namazına katılır. Tamam mı? Eğer orası oradaki imam mukim ise tamam mı? Mukim ise eğer tam vakitte yetiştiyse mukim ise o seferi olan kişi mukim olan imama tabi olur ve imamla beraber 4 rekat namaz kılar. Eğer vakti yetişmediyse, yani cemaati yetişmediyse ve camide biliyorsunuz birçok cemaatlar yapılıyor. Sahih görüşe göre, sahih görüşe göre ratip olan bir camide ey daimi imamı bulunan bir camide ikinci cemaat, üçüncü cemaat, dördüncü cemaat, beşinci cemaat yapmak caiz değildir, sünnete aykırıdır. O zaman ne yapar? Namaz vakti geldiyse kendi kendine. Eğer vakti yetiştiyse onlarla beraber gelme yetişmediyse kendi kendine o namazı kılacak. Eğer namazı da kıldıysa oraya yetiştikten sonra ihramı giyip niyet ettikten sonra namazı e, ne yapar? O zaman abdest niyetini, abdest niyetini, e, abdest namazını niyeti getirerek namaz kılar. Biliyorsunuz. Yani kişi abdest aldıktan sonra sünnet abdest namazını kılmak e, büyük bir faydası var. E, ve bir e, bir hadise göre Allah ses selam diyor ki bir kişi abdest alıp abdestten sonra Eşhedü en ilahe illallah vahdehu la şerike le eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedikten sonra ondan sonra iki rak'at iki rak at namaz kılarsa tamam mı? Anasından doğduğu gibi bütün günahlardan tertemiz oluyor. Tabii ki bu büyük bir ticarettir. Onun için kişi her abdest aldığında iki rakat namaz kılması en eflatır. Yani sünnet mi oluyor? He <gülüyor> sünnetir, evet. şeyde sünnet olmaz mı? Yok, yani ille de ille de yani namazın şey namazın bir sünneti diye yok dedik biz. Yani namazdan aptesten sonra bir namaz var. Bilalî Hampeşarriyyallahü Taala an bunu Allahü Teâsitü Vesselam ile çıktığı zaman. Allah Aleyhisselatü cibril Cibril Cibri onu cennete götürdüğünde Allah Aleyhisselatü cennetin neresine gittiyse Bilal radıyallahu ta'ala anhın ayak seslerini duyuyordu. Meraç'tan döndükten sonra Aleyhisselatü Vesselam merak ettiği için Bilal'a sordu ya Bilal dedi senin Allah katında en hayırlı yaptığın amel nedir? Dedi ki ya Resulullah en Allah katında en hayırlı yaptığım amel dedi. Yani şudur dedi. Ben dedi devamlı abdest alacağım zaman her abdestten sonra Allah Celle Celaluhu dilediği kadar diyor bir namaz kılıyordum. Artık iki mi mü? Onun şeyine göre yani haline göre. İnsan bazen böyle ibadetlere karşı çok isteklidir. Mesela çok kılar. Buna mutlak namaz deniliyor biliyorsunuz. Bazen adam mesela bitkin olur şu olur mesela iki rekat kılar tamam. Hatta gece namazı yine o şekilde. Uyandı geceleyin bitkin görüyor uykusuzdur uyandığı için hemen tuvalet, mesela tuvaletini yaptı gelir iki rakam namaz kılar yatar bitkin ama en doğrusu namazıyla niyeti birleştirebilir mi? He, birleştirebilir birleştirebilir Sünnet, sünneti bir sünnetle birleştire, birleştirebilir veyahut sünneti farzla birleştirebilir ama <gülüyor> farzı sünnetle birleştiremez mesela <gülüyor> camiye girdi sünnetleri evde kıldı yani namazdan önceki sünnetleri evde kıldı camiye girdi Camiye girdiği zaman biliyorsunuz şimdi bizim bu soruyla konumuzun şeyine dışına çıktık. Camiye girdiği zaman sünnetini kılan bir kişi camiye girdiği zaman mutlaka yani sahih görüşe göre mutlaka iki rekat kılmak lazım ve sahih görüşe göre mescit namazı vaciptir. Cumhur'a göre sünneti müekkededir. Ama sahih görüşe göre al kavlu raciha göre vaciptir ve bu konuda dört tane hadis var. Burada... Bunların bir, bu hadislerden birisini anlatayım size. Allah Aleyhisselatü Vesselam bir gün hutbe esnasında, hutbe esnasındayken, hutbesini verirken bir kişi camiye girdi ve girer girmez oturdu. Vesselam gözüne Vesselam'ın gözünden kaçmayarak, dedi ki ya fulenn, iki rekat namaz kıldın mı? Yok dedi. kalp iki rekat namaz kıl ama dedi ki, uzatma yani, hafif kıl. <gülüyor> ve burada, İmam Elbani rahimeullah ve onun çizgisinde olan alimler veyahut da kendisinin çizgisinde olduğu alimler diyorlar ki bu hadise göre mescit namazının farz olduğunu şey yapıyorlar. Aleykümselam ve bereket. Elhamd. Ve burada işte bundan dolayı abdest namazı abdest namazı diyor ki işte bundan dolayı sen bu dereceye yetiştin Aleyhissat ve selam Bilal'a diyor ki bundan dolayı sen bu dereceye yetiştin. Ha demek ki anlaşılıyor ki Kişi her abdest aldıktan sonra Allah razası için iki rekat namaz kılmak Allah katında büyük bir değeri var. Yalnız burada Yusuf kardeşin söylediği yani ille de bir namazın sünneti isim itibarıyla namazın bir sünneti diye bir şey yoktur. Tamam mı? Hatta mescit namazı yine o şekilde. Mesela mescit namazı diyoruz. Tahiyatul mezzi vaciptir ama bir kişi camiye girdiği zaman sünnetleri evde kılmadıysa camiye girerken bazı insanlar ilk önce ne yapıyor ilk önce mescit namazını kılıyor sonra namazdan önceki namazı, sünnetleri kılıyor. <gülüyor> doğrusu böyle değil doğrusu camiye girdikten sonra eğer sünnetlerini kılmadıysa o an için sünneti kıldığı zaman o zaman mescit namazı üstünden sakıt oluyor. Tamam mı? <gülüyor> Çünkü aynı soruyla karşı karşıya geliyor bu Eylül'le de mescit namazının sünneti diye bir şey yoktur. Allah rızasıyım iki rekat kılındıktan sonra o namaz sakıt oluyor. Yani Ama camiye giriş itibariyle namaz kılmak lazım. Ama ille de bunu sünnetleştirmek diye bir isim yoktur. Namazdan önceki sünneti kıldıysan o namaz senden sakıt oldu. Burada <gülüyor> Tahiyet-ül bazı şahsların iştihatlarına göre o zaman İmam el-Bani diyor ki ratibeye niyet eder. Niyet ederken Mescid namazının da niyet etmesi caizdir. Ve burada hanimler ihtilafa düştüler. Nasıl olur da bir ibadette iki niyet olur? Ve bu iştihadi bir meseledir. Ve biz daha önceden size anlattık. İctihadi meselelerde kişi kişi iki içtihat arasında tercih yapabilecek güçte ise o iki içtihattan hangi içtihadı seçiyorsa onun için caizdir. Mukallid ammî bir kişi ise o iki içtihat arasında hangi alime güveniyorsa o alimin yaptığını seçer ve ona göre amel yapar. Tamam mı? İhtihadi meselelerde arkadaşlar çok fazla tartışmaya ve çok fazla ihtilafa girmeye gerek yok. Dileyen bunu taklit etsin, diyen bunu taklit etsin. Bir kişi mürecih ise iki içtihat arasında mesela tercih yapar ve bakıyor ki Kur'an ve sünnete en yakın içtihadı hangisi ise ona uyuyor. Bu mürecih olan bir kişi. Ama mukallid olan bir kişi hangisinin Hangisinin Kur'an ve Sünnet'e hakkın olduğunu bilemez. Çünkü o konuda bilgili değildir. O zaman kendisinin en çok güvendiği alim hangisi ise o müştehidler arasında o güvendiği alime tercih alimi tercih eder ve bu şekilde amel yapar. <gülüyor> Mesela aynı bu e, bu çizgide diyelim ki birisi Ramazan'dan bir orucu var. Kaza orucu var. Ve o kaza orucunu eee Pazartesi ve perşembe günleri veyahut da diyelim ki eğer hacci değilse biliyorsunuz haccı olan bir kişi Arafat gününü oruçla geçirmek caiz değildir. Ey sünnete aykırıdır. Ama mukim ise hacc değilse borcu, Ramazan'dan borcu olan bir kişi mesela 13. 14. 15. günlerinde eyyamıl biz denilen günlerde o günü orada yapar o günde o borcunu tutarsa veyahut da Arafat'a veyahut da pazartesi perşembe günlerinde tutarsa tamam mı? Veya da aşura günlerinde aşıra gününde ve bu niyeti buna niyet ederse o zaman hem o günün sevabını almış oluyor hem de Ramazan orucunun sevabını almış oluyor. Niçin? Çünkü sünneti farza izafe etti. Ama sünnet kılacağı zaman farz namazının farz olan bir şeyi sünnete izafe etmesi veyahut da atfetmesi caiz değildir. Bu konuda ittifak etmişler. Ama sünneti buraya İzafe edilme ve da mi edilmez mi? Bu konuda ihtilaf etmişler. Ee, İmam Elbani Rahimahullah ve onun çizgisinde veyahut kendisinin çizgilerinde olduğu alimler bu görüşü tercih ediyorlar. Buradaki alimler bu görüşü tercih etmiyorlar. Ee, İmam Ebn-i Usaymir diyor ki, yani muha şahısları muhayyer kılıyor. Diyor ki, dileyen bunu yapsın, dileyen bunu yapsın. Ama kesin bir görüşü yoktur bu konuda. Ha o zaman anlaşılıyor ki arkadaşlar bu mesele iştihadidir. Yani bu konuyla ilgili sünnetten bir delil yoktur. Ve burada delil olmayınca alimler iştihad etmişler. murcih bir kişi iştihadlar arasında tercih eder. Ammi bir kişi ise güvendiği alimi taklit eder. Ve bu şekilde mesele bitmiş olur. Orucunu, var. Fark var. var. De, denk geliyor. Altı da altı gün tutmak, masrafı altı gün tutmak Şevvalı yok. Tarzı niyet ederek, kazı niyet ederek Şevval biçer mi? Birleştirmeyi biliyor musun? Ee, Şevval... Burada <gülüyor> gene faruzat <gülüyor> birleştirmiş o mu? Şevval Ramazan'dan sonra değil mi? E biz dedik ki... Maneşi, yani, şey. biz dedik ki Ramazan orucu olan bir kişi Ramazan'ı geçirmeyecek. Ramazan'ı geçirdiyse o zaman her gün içinde şey vermesi Geçirme gerekiyor. Değil, bayanların, bayanların, bayanların, bayan mesela, bir mesela bir bu Ramazanda adet yürüdü, 6 güne eksik. Biliyorum, var. biliyorum. Şevala tek ki. Geçirme Bil yok orada o. İçmiş olsa kaza var önüce. Bir dakika maalesef. Beni karıştırma ben. <gülüyor> Şimdi bu diyelim ki bu ay Ramazandır. Evet. Mesela Şevala kaç ay var? Diyelim ki 6 ay var. Mesela Geçir, namaz yani tutmadı daha ramazan geldi ikinci ramazan geliyor şevvar ramazandan önce mi ramazandan sonra mı ben onu sormadım hocam bir dakika yok ramazan bana cevap ver bir dakika şevvar ramazandan önce mi ramazandan sonra mı sonra değil mi sonra değil mi o zaman altı ay önce orucunu geçirmeyen bir kadın tamam mı özürlü olduğu için ramazanı tutuyor Gine Ramazanı bitirir. Yine Ramazandan önce bitirmiyor. Ramazanı tutuyor. 2. Ramazanı tutuyor. Ondan sonra tutmak istiyor. Burada Ramazanı geçirmiş oluyor arkadaşlar. Borcunu geçirmiş oluyor. Dikkat evet, edin. Doğru, doğru, doğru. Onu soramıyorum. Onu soramıyorum. Ramazanda adet gören bir kadın. Bu Ramazanda tuttu, Şevval geldi. Burası Aynı Ramazan mı? Bu Ramazan. Geçti. Şevval orucu da var. Tamam tamam tamam anladım. Aynı sevabı alır, yani. alır mı? Anladım, anladım ömür selam edin. Maalesef, maalesef tutarsa diyor Ramazan'da yani özellikle Şevval'i zikretmeden <gülüyor> o kazayla aynı anladım. anladın. Yalnız ben demin hani başta onu söyledim ya şimdi bu birinci Ramazan'da borcu var. Tutmadı. Tamam mı? Ikinci Ramazan'a kadar ikinci Ramazan gelince yine tutmazsa ama ikinci Ramazan'dan sonra tutmak isterse o zaman hem borcunu yani hem tutacak hem de her gün içinde bir miskin yedirmesi gerekiyor. Niçin? Çünkü ikinci Ramazan geldi tutmadı. Ancak ikinci Ramazan'ı tutan bir kadın ve onun için hayızlı olursa veya yotta olursa Ramazan bittikten sonra o zaman şevval gününde bunu tutarsa o kadar tutarsa o günler ondan sakıt olmuyor. Dikkat ediniz. Yani altı şevvaldan altı gün ondan sakıt olmuyor. Alime bin Itemir rahim Allah diyor ki hem o günlerde tutacak, hem de o günü bittikten sonra sahih görüşe göre bütün şevval boyu içerisinde oruç tutmak şevval günlerini yani o sevaba nail olmuş olur. Her ne kadar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı günleri tutmak daha evla ise. Yani en efdalı ilk altı günü tutmaktır. Ama ilk altı, ilk altı günü tutmadı mesela. O ayın sonuna kadar hangi gün tutarsa, o altı günü geçirirse o şevval ayenin sevabına nail olmuş olur. Ve burada İbn-i Rahimallah diyor ki hem kazasını tutacak o gün içerisinde sevabını alır ama günler ondan sakıt olmuyor. Ha, o zaman borcu bittikten sonra ayrıyetten şevvalın günlerine ayrı bir niyet getirmesi gerekiyor. Anlaşıldı Aklı, mı? Ramazan'ın ilk haftasında adet oldu, Bir hafta öyle geçti. Ramazan'ın son haftasında adet oldu, Bir hafta da öyle geçti. 15 gün. 15 gün tutayım derken de Şaval'da da bir, bir haftada adet oldu. Bu sefer 15 gün ve diye Şaval'da bitiyor. Ne olacak bunu? Şimdi haiz biliyorsunuz her bazı alimler biz geçen değindik. Gerçi haiz bölümü gelecek önümüzde diye tam manasıyla değinmedik. Ama bazı ipuçları uçları vermiştik. Ee, bazı alime diyorlar ki haizin en azı 3 gündür. En çoğu 10 gündür ve hanefiler bu, konu, bu konuda muttefiktirler. Tamam mı? Hmm. Ee, Şafiiler ve bazı Hanbeliler demişler ki en azı bir gündür ve en çoğu 17 gündür. Ve sahih görüşe göre İbn Üthemin Rahim Allah bu görüştedir İbn Baz bu görüştedir. İbn Cibrin Rahim Allah mezhebe göre hareket ediyor. 17. günü olarak şey yapıyor. Çünkü biliyorsunuz İbn Cibrin Rahim Allah İmam Ebn gibi veya da İmam Ebn gibi tam e, müstakil bir müştehit sayılmıyor. E, çünkü genelde mezhebe göre hareket ediyor. Ve İmam Elbani ile e, İmam Ebün Baz ve Ebün Ötemin diyorlar ki bir kız veya da bir kadın haizli zaman gördüyse o zaman hayızlıdır hayız kanı zaman bittiyse o gün hayız kanı biter. Mesela birinci gün gördü, ikinci gün hayız kanı bitti. Tamam hayzı bitmiştir. Anlaşılıyor mu? O zaman Birinci günü gördü, ikinci gün gördü, beşinci gün gördü, on beş gün gördü ve hakikaten hayız kanıdır. Hakikaten hayız kanıdır. O zaman yine de hayız kanı sayılıyor. Gün tehdit etmek en doğru görüşe göre gün tehdit etmek yoktur. Çünkü henefiler diyorlar ki mesela en azı üç gün olduğu için üç gün içerisinde kadın kanı kesildi. Tamam mı? Ve bir erkek hanımıyla cimaa yaparsa ondan sonra tekrar gözükürse o zaman o kişi... Biliyorsunuz hanefilere göre kefaret yoktur. Diğer görüşlere göre kefaret vermesi gerekiyor. Bir erkek hayızlı hanımıyla cümle yaparsa bir nısır dinar ve yolda bazı şey, iştihatlere bir dinar kadar sadaka vermesi gerekiyor. Oruçluyken? Efendim? Oruçluyken? Oruçluyken Ej Ramazan'da şey var. Eğer Ramazan'da, eğer Ramazan'ın içerisindeyse zaten büyük kefaret var. Yani orada rakabe, ondan sonra kürk gün peş peşe ne yapması gerekiyor? Ee, şey üç e, ay peş peşe <gülüyor> na, oruç tutması gerekiyor. Şimdi soru dert, sorudan bizi konunun dışına çıkar. Soruları Biz, ders özellikle bizi dersin çıkına dışına çıkarıyorsunuz. Efendim هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه صحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك